1822, numaralı konu Hazreti Peygamber'in yüzünü yıkadığı suyun bereketlenmesi. Evet, Hazreti Peygamber, Siz yarın Allah dilerse tebük suyuna varacaksınız ve siz ancak kuşluk vaktinde oraya varabilirsiniz. Kim oraya varırsa ben gelinceye kadar onun suyundan bir şeye dokunmasın. dedi. Biz oraya vardık. Bizden evvel iki kişi varmıştı. İkisi de münafıklardandı. Çeşme bir ip gibi incecik akıyordu, Hazreti Peygamber o iki kişiye, siz bu suya dokundunuz mu, diye sordu, evet, dokunduk, dediler, Resulullah onları azarladı, Allah'ın söylenmesine razı olduğu şeyleri onlara söyledi, sonra sahabiler elleriyle çeşmeden azar azar aldılar, bir kapla onu topladılar, Resulullah elini ve yüzünü onun içinde yıkadı ve sonra da suyu çeşmeye döktü, böylece çeşme bol su ile akmaya başladı, halk kana kana içti, sonra Hazreti Peygamber, ey Muaz, yakın, bir zamanda, eğer uzun yaşarsan, buranın bahçelerle dolmuş olduğunu göreceksin, buyurdu.